Haydi Karagöz'üm, yap programımızın açılışını. Ne olur Hacı yapayım, <gülüyor> evvel zaman içinde kalpun saman içinde. Olmaz efendim olmaz, çok klasik sözler. Tamam. Bunlar eskide kaldı. Artık Karagözle ve Hacı insanlara yeni şeyler söylemeli.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 Niye böyle olduk ki bir anda acep? Ben oldum olası bayram gelince böyle olurum hep. Bak şimdi doğruya bayram geliyor. Sadece bayram değil seyran da geliyor. Hoş gelsin sefalar getirsin efendim beldemize. Hem hoş gelsin hem de getirsin bizi kendimize. Bayramlar bizim için kaynaşma günleri. Kaynaşalım o halde unutalım dünleri. Ah ah eskiden çok daha güzeldi bayramlar. O büyüdün diye öyle. Yoksa şimdikinin yeri var. Onu diyorum işte Karagöz. Bayram çocuklara bir başka. Ben de diyorum ki biz de çocuklar gibi yaşayabilsek keşke. Çok zor değil aslında. Formül belli. Zor değilse söylesene etme beni deli. Aklına getir hele bir. Ne yapar çocuklar bayramda? Gazoz içer, şeker yer, top koşturur tarlada. İşte bu ya. Bak ne kadar kolaymış. Neresi kolay yahu? Bizim ruhumuz paslanmış. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Daha bilmiyorum söylüyor musun? Şimdi gideceğiz ve ikimize bayramlık alacağız. Tamam elbiseyi aldık. Peki sonra ne yapacağız? Tanımadığımız evlerin zillerine basacağız. Aha sonra da topukluyup kaçacağız. Yok efendim ne kaçması? Bayram tebriki yapacağız. Sonra da ellerini öpüp şeker alacağız. Bak işte şimdi eski bayramlar tekrar canlanmaya başladı. senin Hacivat, vallahi takdirlik iş, gözlerim yaşardı. Daha da bitmedi, nene, dede ziyareti olmazsa olmaz. Onların duasını almazsak zaten sevabı olmaz. Eh, o zaman biz de çocukça bir bayram dileyelim, herkese. Yaşamayı bilirsek eski bayramlar kadar güzel, yenileri de...